Ve dinde sonradan icat edilen her şey bihedat, her bihedat dalalat, her dalalat ateş ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm, ve aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Evet. Bu başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir mevzu var. Biliyorsunuz, atmış olduğunuz bu dermeden daha faydalanma ve kardeşleri birbirine kaynaştırmak ve kalpleri ışındırmak için seminerler adı altında bir program yapıyoruz. Çünkü biz zaten derneğimiz yokken bu sohbetleri zaten yapıyorduk. Dükkanda. Ama böyle bir yeri Allah bize nasip etti. Bazı kardeşler öncülük yaptı. Allah kendilerinden razı olsun. Böyle bir yeri de hayırlı çalışmalara ayırdık ve bayanların da bizden bir hafta önce seminer olması için bir tarih koyduk. Ve katılım güzel. Benim sizden ricam eşlerinizi, yakınlarınızı, kız kardeşlerinizi, annelerinizi kadınların yapmış olduğu seminere katılmaya teşvik ederseniz, kaynaşmanın ııı e, daha çok olduğunu ve kardeşliğin daha çok ön plana çıktığını görürsünüz. Yani bunu da hasfetensizden rica ediyorum. Çünkü e, bizler birbirini gören insanlarız. Mesela Ankara'da birçok kardeşler var. Mesela bir kardeş dedi ki ya İstanbul'da dedi, e, bir işimiz var hocam, bir hallettirebilir misin? Vallahi Ankara'da desem, kime desem yaptırım Ama İstanbul'daki kardeşler, üç taraf deniz öldü mü? Rüzgara göre anında yön değiştirebiliyorlar. Yani erkekler birbirini tanıyor ama kadınlar, aileler birbirini tanımayınca o kadar sıkı kardeşlikler olmuyor. Aynı sahabenin kardeşliği gibi millet birbirini tanır, birbirinden kaynaşır ve çocuklarını birbirinden tanıştırırsa ondaki güzellik öbüründe de ne yapar? Gider. Ve bakın rivayetlere İnanın ilim meclisinde bile büyüklerin ve küçüklerin oturduğu sıraları çok farklıdır. Atın, açın rivayetleri tek tek bakın. Ee, biz diyor sahabe toplulukları yani küçükleri fastediyoruz. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinden sonra hemen bir yere toplanırdık. Ne anlattı diye birbirimize sorardık. Müzakere ederdik. İçimizde diyor en zeki hafızası kuvveti Abdullah bin Zübeyir'di. O diyor kelimesi kelimesini öğrendiğini ne yapar? Aktarırdı diyor. Yani ilminde birçok ne var? Edebi var. İlim sadece sohbetten ibaret değil. Öyle oluyor ki mesela ben birçok kardeşi sadece burada görüyorum. Normalde kardeşliğimizin artması, kaynaşma olması sadece sohbete az kalmamalı kardeşler. Yani girintili olun, birbirimizden kaynaşmalı olun. Bu size çok fayda verir. Ve eğer evdekileri birbirine ısındırırsanız doğanlara siz da Ben Benden sızlanırsın. Evet. Haftaya da inşallah bizimki olacak. Cumartesi, Pazar. Allah izin verirsin. Ee, bu konuda hafta içinde bir istisare edelim. Çarşamba günü müsait olan kardeşler buraya gelsinler. Bir toplanalım. Yapacak iş bölümü yapalım. Görevli olmak isteyen kardeşler gönüllü. Onları seçelim. Nasıl bir program izleyelim. Onları yapalım. Cumartesi pazarda misafirlerimize alınalım inşallah. Tersen de aynı. saat 8 gibi inşallah. Evet. E, i̇ki haftadır konumuza dönecek olursak kardeşler e, belam nedir? Ne değildir? Bunun üzerinde duruyorduk. Bugün de inşallah ona döneceğiz. İlk konu bastığımız günümüz ve ilim kavramının tahrisiyle devam ediyoruz inşallah. Alim kimdir? Belen kimdir? Geçen haftadan şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse hangi ayetlerden sohbete başlamıştık? Evet. Araf suresindeki yanına gelsen de sorur, gitsen de sorur. Yani köpeğin misalinden ve Cuma suresindeki o koca koca kitapları taşıyan, kitap yüklü merkeplerden bahsedilen ayetlerden başlamıştık. Biliyorsunuz Allah'ın dinini öğrenen ve İnsanlara öğreten, iyiliği emredip kötülükten nehyedene İslam'da ne denir? Alim denir. Bunu yapmıyorsa, hakkı gizliyorsa, dünyalık bir menfaat karşılığında dinini satabiliyorsa, Müslümanları tağuta kul yapabiliyorsa, yani birçok maddeler sayarak bunlar da belanın nedir özellikleri dedik. Ve bununla alakalı konulara girdik. Ve bugün de o inşallah devam ediyoruz. Kardeşlerim, Müslümanların çok şeyinin gasp gibi kavramlar da değişti. Düşünün o gün bir ezan okunuyordu. Okunan ezan insanlara neydi? Bir davetti. O davet tevhidin davetiydi, İslam'ın davetiydi. Ve o insanlar da ona uyduğunda ne yapıyordu? Selah buluyordu. Ama bugün ezan okunsa dahi içini o kadar boşaltmışlar ki, kavramları o kadar değiştirmişler, tarif etmişler ki bir ezan geçmişte Müslümana verdiği faydayı bugün Müslümana ne yapmıyor? Vermiyor. Hatta o gün ezan okunduğunda hiç kimse ne yapmaz? Çalışmaz. işini gücünü bırakır. Nereye Nereye gider? Camiye giderdi. Aynı inanca sahip olan bizler bugün aynı hareketleri ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. O gün hasta olan birisi iki tane arkadaşının omuzlarına elleri dayanarak, ayakları yerde sürünerek camiye gidiyordu. Bana münafık demesinler diye. Bugün şapa sağlam. Hiçbir e, hastalığı olmayan, hiçbir meşgul mazureti olmayan birisi Camiye ne atmıyor? Gitmiyor. Onların itikadıyla bizim itikadımızın arasında bir sak var mı? Aynı itikadı öğreniyoruz. Aleyküm selam ve hoş geldiniz. İşte kavramların kast edilmesi, içi boşaltılması, insanların da inancının içi boş, hof hale gelmesine sebep oluyor Aynı şekilde Müslümanların da içinin kovulması nasıl oldu? Bizim Müslümanlar öyle hale geldi ki şurda acıklı bir şey anlat, oturup üngür ağlayan, beş dakika sonra latset bakmış neredeyse göbek katıp gülen insan haline ne yapıyor, gelebiliyor. Ama geçmişteki sahabeler, mala yani hiçbir sözde ne yapmazdı, aslamazlardı. Yani karakter, ilim, akide hepsi. Şey İçi boşaltıldı. Ve insanlar günümüzün Müslümanları bu yapılan tahriflerin sonucunda Kur'an'dan uzaklaştırıldı. Geçen hafta Şeyh Cemal'in de Allah razı olsun hatırlattığı güzel noktalar vardı. Belki yanlış anlaşılmaya kadar bazı noktaya kadar gitti. Ama kardeşimiz takva Değil mi? yaklaştı. Kur'an anlaşılmaz hale geldi. Ne oldu? Dili değiştirdik, anlayışı değiştirdik. Kur'an'ı sadece başımız ağrıdığında birisi öldüğünde veya birisi cinlense, cinlerden korsa Kur'an ne zaman akla geliyor? <gülüyor> Ancak bu zaman akla gelmeye başladı. Bu da Kur'an'ın yapılan, Kur'an üzerindeki yapılan tahrifatlardan bir tanesi. Ve bu örnekleri saylamayacak kadar çok kardeşler. Ve din kavramı Öyle bir oldu ki düşünün bir şehitlik kavramı. Mesela adam bakıyorsun dine karşı şeriata karşı ve eğitimde şehit verdik. Yani sen neyle şehit verdin? Bir bakıyorsun adam bir yerde karayollarında ölüyor trafiğe şehit verdik. Yani yakında tavuk keserken elini kesse ölse adam tavuk keserken şehit oldu diyecekler kavramanın kavramını ne yaptılar? İçini boşalttılar. Yani Allah uğruna öldürülme bile ne yapıldı? İnsanlar arasında bilinmez hale geldi. Aleyküm Selam'la mutlu. Hoş geldiniz. Bu aynı Lazların işine benziyor. Lazlar varsa aklını helal etsin. Laz bir arkadaş Anadolu'dan bir asker arkadaşını gezmeye çağırıyor Trabzon'a veziyorlar. gelecek, mezarlara bakıyorlar. Hasan'ın mezar taşlarındaki işaretler ilgisini çekiyor. Bakıyor nokta nokta çizgi. Kiminde nokta çizgi, kiminde de büyük çizgiler var. Ne o şağımdır bu anlamadım sizin mezar taşları biraz değişik bunlar da. Ha o mu diyor? Fırdı fırıldı, fırıldı. Bu fırıldı, fırıldı. Bu büyük çizgine Ha, o da çok pısırıktı, eceliyle yani bunları bile şehitlik kavramına insanlar ne yapabiliyor? Sıkabiliyor. Falan şeyittir, filan şehittir Ama bakın ve Vesselam'ın zamanına, falan şehittir dendiğinde Allah Resulü o şehittir demiyor. Şehit ancak Allah için öldüğülerdir diyor. Yani biz Resul dahi emin konuşmuyorsa bizim bu kelimeyi konuşmamız nedir? huktu. Sonra adalet kavramı, zulüm anlayışı, İslam, Kur'an, sünnet anlayışı bunlar tamamen ne yapıldı? Tahrik edildi. Geçmişin iman eden asabına bakıyoruz, kurtulmalarına. Onlar bir şey olduğunda Allah ve Resul'ü en iyi bilendir diyordu. Bugün ne diyorlar kardeşler? Bugün Allah ve Resulün dışında her şey var ama o ikisi nedir? Yok. Yani kavramlar öyle tahrif olmuş ki, işleri boşaltılmış. Hatta belki e, bilmeyen kardeşimiz yoktur. Kütüb-i Sıkta diye bir kitap var. Hadis kitabı. 18 kit mi oldu? İbrahim Canan'ın. o hoş nedir diye bir bakın. Yani hem de hadis kitabı diye insanlara empoze ederler yapıldığında sevabı olan, yapılmadığında hiçbir şey olmayan, sadece ahirette peygamberin sunamasına mazhar olacak bir şeydir diyor. Halbuki ilk iman edenlerin akidesinde sünnet vahiydi kardeşler. Yani Kur'an'dan hiçbir farkı neydi? Yoktu. Yani düşünün, bir elmayı kesin, bir tarafı Kur'ansa bir tarafı nedir? Sünnet ikisinin birleşimi bir şey ifade ediyordu. Ama bugün Kur'an'ı ayırdılar. Sünneti üstlerine geldiği gibi aldılar. Kimi Kur'an bana yeter deyip sünneti inkar etti. Kimi sünneti aldı, Kur'an'a vurdu. Kur'an'a uyarsa alırım dedi. Kimi aklına uyarsa birçok sözler söyleyerek ne yaptılar? Tahrif ettiler. Şimdi dikkatimizi çekmek istediğim nokta şurası kardeşlerim. Kafirler bizi kendi silahlarıyla vuruyor. ...bizlerse dinimize ne yapmıyoruz? Hayır çıkmıyoruz. Bakın, Yahudiler... ...kitaplarını tahrif ettiler mi? Aynen böyle ettiler. Hristiyanlar kitaplarını tahrif ettiler mi? Ettiler. Aynen böyle. İçine boşalttılar kavramların. Kimisi işleri yaptı... ...kimisi de ilimde derinleşti, Peygamberden kendilerini daha bilgili... ...söylemeye başladılar... Veyahut Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehileri kendi kafalarına göre tevil ettiler. Mesela bir cumartesi olayını hatırlayın. Balık avlamayın meselesinde ne yaptılar? Derin derin hendekler kazdılar, Biz avlanmıyoruz ki dediler. Veyahut iç yağını Allah onları haram kıldı. Onlar ne yaptılar? Erittiler, sattılar, parasını yediler. Biz iç yağını dediler. Aynen günümüzde de bir düşünün, diğer birçok meseleyi düşünün aynı şekilde günümüzde de bunu tarifini görebilirsiniz. Peki, gelelim bize şimdi. Bu sahabe nasıl kurtuldu kardeşler? Sohbete başlarken namazdan, ezandan bahsettim. Sahabe hep toplu, beraberdi. Namazında beraberdi, bir yere gittiğinde beraberdi. Hep birbirlerini ne yapıyorlardı? Görüyorlardı, topukluk yok. Ve gittikleri yerde ne yapıyorlardı? İlim ediyorlardı. Çünkü meşitte ilim yerleriydi. Diğer yerler değil kardeşler. Bizde ise ilimli hale geldi. Bir hobi. Yani lütfen dediğimiz saatlerde, artık olduğumuz saatlerde o da sohbet başlamadan dünyalık malayanik meselelerle dolu. Sübhane Allahümme derdemez, biterken. Yine mala yani meseleler yan dolara yani sohbet ortamı dahi bizde yok. Yani öyle hale gelmişiz ki kafirler evet bir şeyler yapmış. Bir şeyleri tahrip etmiş. Bizleri görünüşte, işte, dünyaya bakışta, yarına bakışta ne yapmış? Bir şeylere benzetmiş. Mesela kader rızık dersinde Ramazan'da bir ders yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Kafir yarına neyle bakar? Cebindeki parayla bakar. Müslüman neyle bakar? Kalbindeki imanla bakar. Çünkü ana rahmindeyken ta yazılmış bir rızkı var onun. Ama kafir yarına parasız bakamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle zaman gelecek ki diyor yanında altından, binardan yani günümüzden paradan kast edelim. Bir şey olmayan hayattan zevk almayacaktır. Cebinde parası olmayan hayattan zevk almayacaktır. Tabara'nın Muhycem-i Şahit dört nolu bir bu. Evet. Biz de öyle hale geldik ki kardeşler ilimde, bilgide haftalık mevsimlik olmaya başladık ve dini meselelerde artık üç aylar Ramazan ayları Fakir Ümre Ayları gibi bazı aylar icat ederek o günlerde biraz dine ne yaptık? Yoğunlaşmaya başladık. Doğru mu? Ramazan ayında herkes buraya geliyor muydu? İstisnasız gündüz gelen ne zaman geliyordu? Gece geliyordu değil mi? Peki illa Ramazan mı olacak? Milletin birbirinin görmesi için. Yani burada gelin, gelmeyin. Kırçalama şeyi yok ha. Tahrifin boyutunu anlatmayalım. Müslümanlar bir araya gelip dini, meseleleri konuşmaktan aciz olmuşlar. Büyükler bile birbiriyle konuşmaktan aciz olmuşlar. Ve bir yerde ilim varsa adam illa davet bekler hale gelmiş. Falan beni aramadı, filan beni aramadı. Aramaya gerek var mı? Aha meydan. Aha meydan. Birisi geldi burada sohbet etti de biz Niye? Geldin mi dedik? Ya, ya, ya. Vay, birisi davet etti de Şeyh Cemal geldi burada konuştu. Sen niye bunu davet mi ettin Yani ilim evli de bozulmuş. Dinleyenler de bozulmuş. Öyle hale gelmişiz. Ve öyle hale geldi ki kardeşlerim bilim denilen şey Müslümanları galebe çalmış. Bugün bakın Darwin teorisi mi ufacık çocuklar tarafından biliniyor, yoksa Adem Aleyhisselam'ın yaratılısı mı? Hangisi? Hemen hemen her çocuğun kulağında bir şeyler var değil mi? Peki, biz yaratılışı yani çocuklarımıza öğretmezsek Kur'an'dan bu çocuklar nereden öğrenecek? Biz de değiliz bakın dinimizden. Yani belan derken illa bir yere oturup da insanları sattıran değil, Orada bir delan var duruyorsa ona kan veren sensin. Benim. O delanın güçlenerek bir yere gelmesi, ses sahibi olması, senin benim ona güç vermemden kaynaklanıyor. Eğer hakikaten bizler kendimizi eğitebilsek o delanlık yapamaz. Yapamaz. Ve bilinen şu haliyle Müslümanların selahı Yeryüzünde de etkinlik ne yapamıyor? kazanamıyor. Bakın o Arap topluluğun içinde hem de bir avuçlardı yaptıkları etkinlikler, birbirlerine tutkunlukları ve her şeyi Allah rızası için yapmaları, Allah için sevmeleri, Allah için bunu etmeleri, Allah için vermeleri, Allah için almaları onları ne yaptı? Bir avuçken, yeryüzüne tamamen dağılmalarına Tabi bugün bile bizim hidayete ermemize ne attı? Sebep teşkil etti kardeşlerim. Onun için dinimizde çok çok sanlı olmamız gerekiyor. Yani birisi gelip de şöyle sihirli değmek gibi dokandı mı hemen bizde gelecek insanlar değiliz. Dinimize sarılmak zorundayız. Ve dinimize sarılmadığımız müddetçe belamı, âlimi de ayırdı demezsiniz. Mümkün değil. Çünkü her kesimin kendine kulak verdiği muhakkak Doğru mu? Evet. evet. Ve ilim bir ilerleyiştir kardeşler. İnsan beyninin ve ruhunun yol alışıdır. Ama bu ilerleyişin usulüma dünya ve ahiret afetlerine doğru değil, cennete doğru giden, hatta suratı müstakime giden bir yol olması gerekir. Adamın birisi bir deve satın almış. Biliyor musunuz o hikaye? Demiş ki bu ne dersen gider, ne dersen durur. Oh oh de mi gider, yok. Oh be deyince gider, e, oh deyince durur demiş. Peki, adam almış, oh be, oh be demiş, deve gitmeye başlamış, gide, gide, gide, tam bir uçurumun kenarına gelmiş. Durduracak kelimeyi adam bir türlü hatırlamamış. Tam bir Ah demiş, deve durmuş. Oh demiş. Yani son anda lazım olacak şekilde bir şey hissetmeyin. Düşünün, birilerine biz delille hareket etmeyi söylerken kendimiz delilden haberin ver. Şuraya birisi gelsin, mesela birçok ilde karışıklıklar var. Mesela seminerlerde hiç namaz kılmasına dikkat ettiniz mi? Aynı Kabe'ye dönüyor ortalık. Daha önce seminerden önce böyle bir şey yoktu değil mi? Hı? Dikkat etmiyorsunuz. Demek ki ben bakarım. Ama daha önce yoktu. Seminerlerde çok seçilik oldu. Güzel bir şey. Hiç böyle mülakaşa yapıyor musunuz? Yani tartışma babında demiyor Sen neden böyle yapıyorsun da ben niye böyle yapıyorum? İhtilaf ettiğimizde Kur'an ve Sünnet'e gitmek gerekmez mi? Değil mi? Evet. Öğrendiğimiz bir şeyi hemen hayatımıza bir geçirsek inanın ne müşkilatlar büyür, ne ihtilaflar olur ve daha büyük meselelere karşı Müslüman'ın yapacak ne olur? Bir zamanı, suuru ve gayreti olur. Ama bunlar olmazsa tabi ufacık meselelerde Müslümanlar ne yapar? Gider. Kardeşlerim bizim ilim derken o ilim bizi cennete götürmesi gerekir. Ve Müslüman İslam'ı insanlara tanıtmadan önce kendi bedenine bir tanıtması gerekir. Kendisi özümseyecek, kendisi sevecek, severek o hareketleri yapacak, amelleri yapacak ve bunu da insanlara ne yapacak? Sevdirecek. Geçen haftaki sohbette de dediğim gibi Cahil bir Müslümanı ben düşünemeyim. Müslümana cahil de denmez. Ama bir Müslüman da kendini cahil bırakmaz. Doğru mu? Eğer bir Müslüman kendini cahil bıraktırırsa, bıraktırırsa veya, e, yetiştirmezse, yaptığı her hareket kendine mi kesiliyor, İslam'a mı kesiliyor? Kime? Şuna bak, yaptığı harekete bak. Yani fatura İslam'a kesiliyorsa bunun suçu kim bizimle ilgisi Yani işte Yahudi yaptı, bunu Yahudi yaptı ya hep mi Yahudi yaptı? Yani biraz da bizleri hatayı kendimizde araması gerekir. Evet. Mesela ilim istemek, ilim tahsil etmek, İbn Majen'in 224 numaralı rivayetinde de geldiği gibi, Anaristin Alişüla tarafından her müslümana nedir? Fatı. Yani ilim öğrenmek, tahsil etmek, her Müslüman'a nedir? Farzdır. Ve bunu Müslüman'ın da yerine getirmesi gerekir. Ve ilk sohbette de zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin ilk ayeti nedir? Yani tercüme edelim aslında Oku. Yani İslam insana neyi emrediyor? Oku, oku, oku. Ve İlim öğrenmekte insanlara nedir? Fazlız. Ama hangi ilim, hangi maksatla Aynen. ne şekilde bunu da İslam'ı okumaya başladığında Kur'an ve sünneti ki a.s.m. ben size iki ağır emanet bıraktım. Biri Allah'ın kitabı birisi benim sünnetim. Bunun ikisine sarıldığınız müddetçe asla ne atmasınız? Sapanlara bakın. inanınca ayrılmış, ayırmış ya eklemiş ya çıkarmış ya da birçok şeyler bunun yanında ne yapmış? Dizmiş. Ama bu içine sarılanın asla sapıtmadığını görüyorsunuz. Asla. Evet. Demek ki insan sürekli ne yapacak? Okuyacak ve samimi olan insanda okuması gerekir. Evet. Ve bugün öyle hale gelmişiz ki bizler atalarımızın dediği gibi ağacın kökü külmüşse Dallarını kesip budamanın hiçbir anlamı yok. Bizim ta kökten, sıfırdan bir e, dini öğrenmemiz gerekiyor. Mesela bugün bir kardeşimiz, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye bazı sorular sordu. Bazı arkadaşlar da ona budama cevaplar veriyorlar. Halbuki Türk bir köktedir. Sen istediğin kadar budar. Fayda vermeyecek. Burdan bu buranı buruyacağım. Buraya işe, öbür taraf ne yapacak? Yine budanacak, bir de cep vuruyacak. Fakat sıfırdan, yani inanması gereken değerlerden insan başladığında hiç sıkıntı ne atmak Kalmaz. Bir gün dükkana Amerikalı Mehmet Ali diye birisi gelmişti. Bu savaş pilotuymuş. Daha sonra iman ediyor. Ee, Türkçesi de güzel, hanımı da Türk adam adam evlenmiş. Bu arada birisi geldi, benim sakalı gördü. Durban nereye bağlısın diye adam yapıştı. Şimdi ben tabii anlatabilmek için alttan alıyorum, alttan alayım ensen Muhammed Ali dayanamadı. Adamı kaldırdı. Baba de bir şey. Şöyle omuzundan tuttu, çekti. Bak Kur'an sinnedi. Başka yok. anlarsın diyor. Aynen böyle. Yani Elin Gavur dediğimiz adamı dinle tanışıyor, İslam'la tanışıyor, Kur'an Sünnet tanışıyor. başka hiçbir şey kabul etmiyor. Bizim Müslüman'a dini anlatmak hakikaten zor. En son Mehmet Ali hemen parladı. Şöyle diyor. Anlam mı diyor? Adam şöyle fıştı, korktu. Yani. En son yumruğunu getirdi. Ha, i̇lla onu yapmak gerekmiyor ama anlatma, öğretme, ilim dediğimizde Kur'an Sünnet olmaz. Yani biz de buna sahip olmalıyız. Birini davet ettiğimizde biz de forse atmayacağız, yapmayacağız? Çıkmayacağız arkadaşlar. Evet. İlim dediğimizde ilim İslamiyettir. Ve bu terim ilk defa Allah'ın kelamında ve Resulullah'ın sünnetinde kullanılmıştır. Ve bu kelimenin başta hiçbir dilde, asli manada karşılığı yoktur. Bu bakımdan Yüce Allah'ın peygamberiyle gönderdiği hakikatler olmasaydı bu alemde ilim diye bir şeyi bilmemiz de mümkün değildi kardeşler. Yani ilim kelimesi bize Onlar bunu kullanmazlar. Ne kullanırlar? Bilim. Bilim. Bilen. Şimdi şimdi bakın şu asırda tıp olsun, diğer şeyler olsun tamamen delile dayalı hareketle gitmeye başladılar. Mesela daha önce e, kahve içersen kalbe neydi? Zararlı diyorlar. Şimdi ne diyorlar? Kahve kalbin dostu. Dün bir tanesi salladı ama bugünkü delille ispatla ne yapıyor? Gelerek gidiyor. Dün bir tanesi dedi ki gökte dediği bir delik var. Kara delik. İşte şunu kullanmayın, bunu kullanmayın. İşte çöp gibi orası çekiyor. Bu delik büyüyecek. Kıyamet buradan kopacak. Sonra birisi geldi. Allah hamdolsun dedi. Allah öyle mükemmel yaratmış ki arzı Orada bir delik, aynen çöplerin gidip öğütüldüğü, fecada yok olduğu gibi ve gökyüzünü pislikten arındırıyor dedi. Bak öbürü de ispat etti. Birisi farazi, bakın bilim dedikleri hep, yani başında porof mi diyorlar, ne diyorlar, ben pek bilmiyorum bu kelimeleri. Hep bu kelimelerle insanların zihinlerini ne yapıyorlar? Götürmeye çalışıyorlar. Veyahut e, ilk orta bir şeye gidin bilim adı altında bize ne çizerlerdi tahtaya? Bir vapur. işte gittikçe işte şurası gözükür, burası sonra dumanı. Bu da neyi gösteriyor? Dünyanın yuvarlak olduğunu diyor. Şimdi ise tam aksini ispat ettiler ama söyleyemiyorlar. Şimdi altı olduğunu söylüyorlar. Yuvarlak değil. Ama bunu da ne yapamıyorlar? İtiraf edemiyorlar. Yani neye el atarsanız atın, hepsini attı yaptı? İflas etti. Biz dinimize salıp ilim ancak Kur'an'da sünnette değer verilendirir. Ve Allah Azze ve Celle ilimle alakalı birçok ayet indirmiş. Resulü ilimle alakalı çok değerli güzel sözler söylemiş. Ve haciletleriyle alakalı bakın peygamberlerden sonra en şerefli olan nedir? İlim şairdir kardeşler. Bir derece kalacak diyor. Bir derece. Öyleyse bizim buna ne yapmamız ayrılık vermemiz gerekir. Ve alemlerin Rabbinin insanlığa bildirmesi olmasaydı bu alemde de bilinecek bir şey biz gülemezdik. Bakın mesela yaratan kim? Bak bir yaratmadan bahsediyor. Cevabını da kendi veriyor. De ki Allah. Rıskı veren kim? De ki Allah. Bakın bunların hepsi nedir? Birev ilimdir. Mesela Birisi birine amma vicdansızsın. Böyle diyeceğine amma imansızsın. İman diye bir şey kalmamış sende dese aynı kelimeye gider mi? Hangisi şey tesirli. Adama vicdansız de kahkahayla güler. İmansız de bakın gülüyor mu? Yaptığı aynı harekettir. Ve her yapılan hareketin imanla alakası yok mu? Kelimeleri bile ne yapmışız? Değiştirmişiz kardeşler. Allah hepimize hayır versin, anlayışımızı artırsın. İlmin gerçek manadaki kavramını anlamamız ve e, kavramamız gerekiyor. Ve vahyin dışında bir ilmin olduğuna inanmamız gerekiyor. Vahyin dışında bizlere ne getirmişlerse hep bizi ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Ve bozma yoluna kadar hepsine ne yapmışlar? Gitmişler. Bugün eee Bizim aramızda bile, ben hiç seslenmedim bugün. Deprem oluyor, arkasından sular 10 metre yükseliyor. Adına ne diyorsunuz? Ne demek? Ne demek? Ne bilmediğini söylüyorsunuz? Ne diyor evet. Hiç Allah'ın afeti, Allah'ın cezası demiyor. Ceza mı, rahmet mi bu ya? Demek ki tövbe etmemiz, Allah'tan af dememiz gerekiyor. Bakın bu derece bakarsanız bir korku olur. Bizim Resulümüz diye bir bulut gelse hem de kara bir bulut gelse yüzünde gülücük olmuyordu. Asılıyordu. Bugün muhtezile alay ediyor. Sizin peygamberinizi ammada korkakmış diyor. Şimdi, hem de Muhammed Ümmet'in Aysa annemiz diyor ki Allah'ın Resulü diyor. O kadar dikkatli ki sen ne zaman diyor bir bulut görsen karanlık yüzünde endişe, kaşlarım çatılıyor gülme gidiyor. Ya Aişe nasıl güleyindir? Helak olan topluluklar hep böyle bir bulut gördüler. Altına neşeyle koştular. Onlara inanır. Bizi kurtaran kim kardeşler? Bizi kurtaran bu ilim. Bulunan hareket ettik. Kar yağıyor, kızıyorlar. Vay efendim melik şunu yapmadı. Yağmur yağıyor, kızıyorlar. Yani insanlar o kadar inançsız hale gelmiş ki sanki bir düğmeye basacaklar. başlıkları şey olacak mı? hani pizzacıdan bir şey söyler gibi olmaz İlim Allah korkusunda ne yapması beraberinde getirmesi gerekir. Evet. Şahabe-i İkrem Allah onlardan razı olsun. Onların hayatına baktığımızda yani ilmin İslamiyet olduğu babında konuşuyorum. Mesela Aysa annemize devamlı bir çocuk geliyor. Her gün bir şey soruyoruz. Bitti mi? Ayşe annemiz diyor ki ey çocuk, sen dün öğrendin, e, dünkü söylediğinle amel ettin mi? Yok diyor. Sen hakkındaki ücreti niye çoğaltıyorsun? Diyor. Aynı dağda bakıyoruz. İbn-i soruyorlar. Sen bu dini nasıl öğrendin? Ne diyor? Biz Kur'an'dan bakın, bilim olarak izle alıyor. 10 ayet alırdık. Bunu hayata geçirmeden öbürünü ne yapmazdık? Allah'a Şahabeler böyle böyle dinlerini öğrenmişler kardeşler. Biz de aynı yolda gitmek zorundayız. Onlar buna bu kadar önem vermişler ve hayatlarını öyle bir geçirmişler ki ne olmuşlar? Bugün hala isimlerini andığımızda ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Siz ölünce size de aynı kelimeyi söyleyecekler mi? Bir düşünün. Çünkü Benden öğrendiğiniz bir emir, bir nehi varsa bunu ne yapın? Aktarın emri kıyamete kadar bütün Müslümanlara. Fatih öldü diyelim. Allah keçinden versin Zamanında mı mevcut? <gülüyor> e, o bilir. <gülüyor> ya Allah razı olsun. Bize dinimizi öğretildi. Onu gördüğümüzde Allah'ı hatırlardır. Bu kelime her Müslümana öğrenmesi Ve bunu herkes şöyle bir Kesinlikle kardeşlerim. O gün sahabenin ön planına çıkan şey, hayatlarındaki tas tamamen Allah'ın dini ve cahilliklerinin neydi? Gitmesiydi. Ve dini öğrenirken nasıl dinlerlerdi? Sanki diyor kafalarımızda bir kuş vardı. Nefes alır, hareket edersin. Sanki uçacakmış diye ne yapardı? korkardık. Böyle dinlerdi. Elhamdülillah bu tarafta uyuyan yok. Ama bugün insanlar dinlerken nasıl dinliyorlar? Çok farklı. Yine kardeşler o gün bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damadı Ali'nin kırmızı develeri böyle yüzü güleç hani insan bir şeye sahip olur da böyle nasıl diyeyim Nasıl sevine sevine böyle gider ya şeyin margi, Kırmızı develerini böyle karşıdan geçiriyor. daha doğru götürürken. Aleyhisselatü Vesselam bundan hiç hoşlanmıyor. Neden? Çünkü Ali kendi evinde yetişmiş. Kendi kızını vermiş. Ve kendi soyundan gelen birisi Ya Ali diyor. Bugün diyor şu kırmızı develere Malik olmandan Bir insan hidayete Vesile olman, hidayetine resulü olman, senin için daha hayırlı bunlara malık olmandandır. Yani burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilimle male ne yapıyor? Kıyaslıyor. ilmi maldan daha hayırlı olduğunu söylüyor. Bu iki haris duymaz diyor. İlme talip olan ve mala talip olan. Onun için ilim kendisinden daha küçük bir şeye alet ve köle yapılmama. İlmi basit, dünya menfaati uğrunda insan kullanmamalı. İlmi ve ilim sahibini harcamamalıdır. Konumuz belamla alakalı olduğu için özellikle bu konulara giriyorum. Yani bazı kardeşler bana bir şey mi diyor? Yok. Kimseye şey de değil mi? Hiç kimseye bir şey dediğim yok. Hiç kimseye bir şey dediğim Çünkü malla ilim ve belam birbiriyle çok ilintili ve bir birisi ilim ehli kesinlikle mala göz diken değil, dünyaya göz değil, tamamen ahirete göz diken insandır. Benamsa, dünyalık bir şeyleri kaybetmemek için tamamen mala, gösterişe, mevke, mevkiye gözünü dikerek ahiretini nedir? satan hiçbir şey bırakmayan insandır. Onun için kardeşlerim, Allah kendilerinden razı olsun, sahabe Mala değil, ilme değer verdi. Mala değer verdikleri anda Peygamber Aleyhisselam onları ne yaptı? yazdı Hatta çok sevdiği bir sahabenin orada kırmızı develere baktığını görünce ona döndü. Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle bir gün dönüp gelecek dedi. Hemen sahabe gözünü ne yaptı? Çekti. Elbette Müslümanın iç geçmez mi? Bugün çok çok değerli işte bir arabaydı, bir evdi. Senin nasıl düşünün mü? Ha misafirhan. Yani. Yani. Birçok şeye insan ne yapabilir? Bakabilir. Aleyhissalatü Vesselam neye bakarsan bak, o gözlerine ne yapacak? Hasret olup geri gelecek demiştir. Ve bakın Allah kendisinden razı olsun. Ali şöyle demiştir. Birine nasihat ederken diyor ki sana söyleyeceklerimi iyi bella. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, malı işe sen korur. İlim amel edildikçe ve başkalarına verdikçe artar, mal işe harcadıkça eksilir. Ve ilim alime hayatında itibar kazandırır, ölümden sonra da hayırlan alınmasına sebep olur. Ama malın sağladığı yalancı itibar malın gitmesiyle tümde ne yapılır? Ne Şöyle Şuraya dünyanın en zengin adamını getirelim. İtibarına bakalım. İnsanların ona itibarına bakalım. O adamın malı gittiğinde insanların ona itibarına bakalım. Bu neye bence biliyor musunuz? Bukhari'de bir rivayet var. Allah Resulü diyor ki Hesulatü Resulam yani düşünmeden hareket ettiğimizin göstergeleri bunlar. Şu adam hakkında ne dersini Adam fakir, hiçbir şey yok, gariban. Dizişkese vermeyiz. Şahitlik yapsa, sahitliğini kabul etmeyiz. Birime tefil olsa, sefaletini kabul etmeyiz. Bak adam sadece gariban arkadaşlar. Şu adam hakkında ne dersini diyoruz. Kendini gösterelim. Dizişkese veririz. Şahitlik yapsa, sahipliğini kabul ederiz. Kefil olsa birine kefirliğini ne yaparız? Kabul ederiz. Bakın Allah onlardan razı olsun. Sahabe bile bu cümleyi kullanıyor. Burada Allah Resulü ve Vesselam'ın işaret ettiği nokta düşünerek hareket edin. Ama maalesef biz de muhtuman dahi olsak, hangi ortamda olursak olalım, maalesef şu davranışlarımız var. Maalesef. Onun için değer Ali'nin de dediği gibi ilmi olmalı ve hayatı da onun peşine koşturmalı. Ali devam yandan diyor ki niye zenginler vardır ki hayattayken ölüdürler. Alimlerse dünya durdukça hayattadırlar. Ve İmam Mali'nin muvattada nakreptiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü Aleyhisselatü diyor ki Lokman diyor oğluna şöyle nasıl yakıp oğlum Alimlerin dizinin dibinden mı Nasıl diyor toz toprak olmuş şu yeryüzüne düşen bir damla nasıl oranın şeklini şemalini değiştiriyor, yeşertiyorsa alimin söylediği bir söz o ölen kurumuş kalpleri böyle ne yapar? Delirtir Onun için ilim bu kadar önemli arkadaşlar. Allah bunu anlayanlardan da Ve ilim de ancak amel etmek için öğrenilmelidir. Başka bir sebep için değil. İlmiyle amel etmeyen alimi Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam ve tarif ederken ne diyor? Şu yana, kandile benzer. Yani mum'a benzer. Mum bir yeri ışıkmak için ne yapar? Yanar. Ama ne olur? Yanarken biter. Kendine bir saydası yok. Bitiyor çünkü. Alim de amel etmiyorsa aynı o mum gibi. Sen günün faydası nedir? Yoktur. Ve öğrenilen ilim insana ne yapacak? Fayda sağlayacak. Allah Resulü ve Vesselam bakın şöyle dua ediyor. Kırmızı Mütikab'ı duada geliyor. Allah'ım bana öğrettiklerimle beni fayda vardır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret ilmimi artır. Amin. Yine faydasız ilimden sana sığınırım kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınılır budur. Amin Ya Rabbi. Bunu devamlı dua olarak da yapmamız gerekir arkadaşlar Bakın bu hadis-i şerifte ilimler şunlardır, şunlar anlaşılır. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim, bilinip baş öğretilmeyen ilim, Şahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim, şahibinin huyunu temizlemeyen ilim, bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim, dinin tasif etmediği, caiz görmediği ilim. De Tekrarlayayım mı? Bakın şu duadan neler çıkıyor. Faydasız ilimden savaşı ömürüm diyor ya. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim. Payda var mı? Aksi yük. Bilinip başkasına öğretilmeyen ilim hepimiz bir şeyler biliyoruz değil mi? Bir adıyaman yaman işinin yaptığını yapıyoruz mu? Yapmıyoruz. Nerede gelseler ki benim dükkamda benim başıma çök geliyor <gülüyor> diyor ne nerede günah işledim de bunu benim başıma saldın ben. davet etmezsen edilirsin. Adam geliyor resmen seni Gel kurban diyor. Bir kere git diyor. Bir kere git diyor ya. Bir kere bizimle gel diyorlar. Ama biz bir kere demiyoruz. Gel seninle. Camiye gidelim. Karaberdir namaz kılalım. Diyorsunuz. mu? Yine sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim. Bakın hadis-i şerifte iman bağında gelen kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse Geçmişinden de, hazırından da ne yapılır? Hesaba çekilir diyor. Yani sana gelen ilim seni düzeltmiyorsa, geçmişte istediğin bütün günahlar yine devam ediyor. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse, öğrendikleriyle kendini düzeltirse, geçmişte istediklerinin hepsini Allah ne yapıyor? Bir veriyor. Onun için ilim çok çok önemli kardeşler. Ve dinin teşrif etmediği, caiz görmediği ilim. Bu da nedir? Şiir, erceddi, cifreddi. Bunlarla bizim ilimle alakası nedir? Yok. Evet. Yine belamla alakalı konulardan bir tanesi, hakkı bile bile gizlemek kardeşler. Evet. Bu da belamların davranışlarından nedir? Bir tanesidir. Bildiğiniz halde bile bile hakkı ketmetmeyin yani gizlemeyin diyor Bakara Kırcısı Allah Azze ve celle. Efendim? Bakalım mı? Bakmayın. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyen ve onu yok pahasına değişen kimseler işte onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmazlar. Evet. Ey kitabehli, ehli neden hakka batılı karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Alimden 71. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değiştiren yok mu? işte onların yiyip de karınlarına doldurduğu ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı azap vardır. Bakara 174. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklıyorsunuz onu gizlemiyorsunuz diye söz Onlar ise bunu kulak arkası ettiler. Onu bir dünya karşılığında değiştiniz, yaptıkları alışveriş ne kötüdür diyor. Alinden bir seçim yedik. Evet. Bu ve buna yakın birçok ayetle ilim ehlinin hakkı gizlemesinin çok büyük bir günah olduğunu ve kıyamette de azaplarının çok çekin olduğunu söylüyor. Bugün kardeşlerim bizler helalı, haramı, doğruyu, yanlışı, tevhidi, İslam'ı içinden öğreniyoruz? Bizim ehlinden öğreniyoruz ilim ehli öğrendiğini insanlara anlatmazsa, doğruyu öğretmezse ve dünyalık bir Meta karşılığında ilmi gizlerlerse onların belası nedir? Çok çok büyüktür. Ve Muaz bin Cebel'den gelen bir rivayette kardeşlerim, bir gruba Yahudi alimlerinden bazı hükümleri soruyorlar ve onlarsa bu ayetleri söylemekten kaçınıyorlar ve ayetleri gizliyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 159 ve 160. ayetini indiriyor. İndirdiğimiz açık belirleri ve hidayeti biz bu kitapta açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya diye devam ediyor. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabelerin birçoğunun ölüm anlarına bakın. Vallahi Allah'ın kitabında bu iki ayet olmamış olsaydı ben size bunları ne yapmazdım? Zikretmezdim diye son anlarına kadar zikretmedikleri hadisleri rivayet etmişlerdir. Şu ayetler olmasaydı diyelim Evet. Bu ayeti kelimenin hükmü yalnız Yahudilere değil kıyamete kadar gelecek bütün alimleri içine alan şerî hükümlerdir kardeşlerim. Evet. Sabrı natın hayır versin. Bakara 159 ve 160. İlmi yaymak, ibadet olduğu gibi, onu gizlemek de nedir? Cinarettir. Yani senin eşinin ağzına verdiğin bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan. Senin din kardeşine gösterdiğin güler yüz nedir? İbadetten ve kulluktan. Konurtmak da nedir? Yüz çevirmekte. bu da ibadettendir ama hayırhanesinde değil. İşte ilmi yaymak ibadet olduğu gibi İlmi gizlemek o da nedir ilmin cinayetidir. Ali Sayyide Sülam benden duydunun bir emir bir nehid olsa bunu ne yapın aktarındır. Ola ki dinleyen anlatandan daha fakî ney fakî anlayışlı olabilir. Ney faydalı mı fakî Evet. İlmik gizleyen cahil menzuresindedir. Ve ona da alim denmez. Ne denirdi? Evet. evet. Haksızlık karşısında alim diye geçinen kısmi ona da ne denir? Gülsüz şeytan dedir. Evet. En faziletli cihat nedir? Ben... Zalimin karşısında kısır söyleyen alimdir. En fazilatçı nedir? Budur. Evet. Bazen haklı söylemekten dolayı başımıza birçok bela gelebilir. Doğru mu? Evet. Mesela bir zaman e, Hüsnü gitmiştik. Kulağım e sağır diyor. Biraz da sık kalışın diyor. Hep mi ben çıkacağım diyor. Başıma gelenler neler neler diyor. Falan düşücü şeyler söyledi. Tabi ben o zaman biraz küçüktüm. Çok şişman değildim, zayıftım bizim sesimiz çıkmadı. Birkaç tane tanesi vardı. Suha falan vardı. Harici adamı götürdüler. Tekfir ettiler. Adam sesini çıkarmadı. Kaldı. Ama kendi kendimize gelelim. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı mı? Evet. Ne için atıldı? Evet. Hı? Evet. Ateş yaktın mı? İbrahim. Ne oldu? oldu. Biz görevimizi yapacağız. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssasını Kur'an'dan güzel okuyun. Güzel okuyun. Tam atılacağı zaman İbrahim'e bir soru soruluyor. Ne deniyor? Korkmuyor musun ya İbrahim? İbrahim ne diyor? Siz diyor siz diyor Allah'tan gayri ilahlar ediniyorsunuz. Korkmuyorsunuz. Ben sinir mı korkacağım? Seçin bakalım. Hangi ateş daha hayırlı? Bu mu? Cehennem mi? Ve daha sinirleniyorlar. Ne yapıyorlar İbrahim'i? Mancılıktan ateş atıyorlar. Yakması gereken ateş İbrahim'i ne yapmıyor? Yakmıyor. Yakabilir de ama bizim görevimiz hakkı gündeme ne yapma? Yatırma kardeşlerine. Hakkı öğretme. İlmi gizleme değil. Düşünün İbrahim aleyhisselam o toplumda çok mu az mı? Hatta bir kişi diyor. Yani hanımıyla olan vakıayı hatırladığımızda vallahi diyor senden benden başka yeryüzünde iman eden var mı bilmiyorum diyor. Düşün. Öyle bir ortamda İbrahim'in pısıp korkması mı gerekir? Yalnız kalan insan elbette ki korkar değil pısır. Ama İbrahim aleyhisselam hem de yaşına baktığımızda 20'yi bile bulmayan bir yaşı. Yani 17 yaşlarında falan bir ayetlerde. 17 yaşındaki bir gence bak, düşüncesine bak, hayata bakışına bak, bir de buraya bak. Ama neticede kazanan, hep anlatan taraftır kardeşler. Allah hepimize hayır versin, iman versin, ne olursa olsun gizlememek gerekir. Bir misalde peygamber olmadığı halde ee, nakledilen rivayetlerde Ashab-ı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yapıyor? Benim sadamdan oku al, benim yayıma tak ve bu çocuğun Rabb'in adlandığı e ne yap? Ancak beni ne yaparsın? Böyle öldürürsün. Çocuk ne kadar anlattıysa kendi ölümüyle biten bir daveti ne yapamadı? Beceremedir yaşa kadar. Ama kendi ölümüyle koşkoca bir topluluğun iman etmesine ne yaptı? Sebep oldu. Hatta firavun ne yaptık? Kızdı. Derin derin hendekler açtı. Ateşler yaktı. Topu toplu insanları atarken bir kadın tereddüt ettiğinde emzikdeki çocuğuna attı. Atla ama atla. Ahiret ateşi bundan daha çetin ve daha yakın. Bunlarda bize çok hikmetler var kardeşler. Demek ki ahiret ateşi Buradakinden daha yakıcı ve daha da kalıcı. İlim ne yapmayacakmışız? Gizlenmeyecekmişiz. Evet. Alimler sahip oldukları ilimleri başkalarına aktarmak zorundadır. İlmi gizlememek zorundadır. İlmi gizlendiği zaman kınanma, horlanma ve azatla müjdelenme vardır. Evet bilim gizlenme deyince e, Bakara 44'ün manasını bilen var mı? Bilmeyen var mı? bilmiyorum Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler tafirleri Mayı'da 44 Bakara 44 mi? dedi hani Uyuyor musunuz? Uyumuyor musunuz? Dedi, kontrol ediyor mu? Evet. Mayı'da 44 Nuz'un sebebini biliyor musunuz? Evet, evet. Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudilerle bir anlaşma yapıyor. Kendi aralarında bile bir nizalaşma olduğunda hükme kim bağlayacak? Evet. Allah sığla aleyhissalatü Bir gün çarşıda gezerken kalabalık görüyor, bakıyor. Katıra ters dündürülmüş bir adam. İnsanlar onu evet. taciz ediyor. Yani aşağı alıyor. Nedir diye sorduğunda işte diyor biz diyor, kendi aramızda zina eden birisi olduğunda böyle yaparız. Daha önce Yahudi alimiyken iman eden, yanlış hatırlamıyorsam, Abdullah İbni Aleyhisselam mıydı sahabe, Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına eğilerek diyor ki, ey Allah'ın Resulü sorana Tevrat'ta böyle mi yazıyor? Diyor. O Yahudi alimi diyor ki, evet böyle yazıyor. Alim Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah'ın Resulü teslim getirsin, getirsinler. Yahudi Tevrat'ı getiriyor, tam rezme geldiğinde parnağını basarak orayı okunuyor, diyor ve atlıyor. Bunun üzerine ne iniyor? Maide 44. ayetini. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya ne atmayın? <gülüyor> İlştirmeyin. Ters etmeyin. Kim bunu yaparsa? <gülüyor> ne yaptı adam? Bu sefer o konuşuyor. Biz diyor zenginlerimiz diyor zina ettiğinde fatıra ters bindirir. İnsanların içinde teşhir ederdik. Fakirler yaptığında bozma Sonra yük yetiştiremedik. Ona da buna ne yaptık? verdik Allah'ın ayetini önce gizliyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Ters ediyorlar. Dünyalık bir menfaat için çok rahatlıkla değiştirebiliyorlar. Peki bugün bugünkü belenleri. Böyle gözünüzün önünden geçirebiliyor musunuz? Bugün bir kıyam yapabiliyor musunuz? Bir salsa biliyor musunuz? Müslümanlar bir araya gelebiliyor mu? Bakın birçok paneller oluyor, sempozyumlar oluyor, afişler oluyor. Müslümanların birlik ve beraberliğini engelleyen faktörler. Konuşmacı, İstifar, İsa'yı, Ahmet'te Abdurrahman. Her anlattıkları bölünmeyi ne yapıyor? Daha fazla artırıyor. Yani insanların vahdetinin önündeki engellerden birisi konuşan alimler. Yani o da tıkır. Hocalar adam olsa yani belam olmasa alim olsa hiçbir ne atmaz. Ayrılmaz. Bugün bir Nurcu Tayyip al 20'ye çıkmış bugün bölünmeleri. Okudukları yani bir misal verelim bir fıkradan diyorum. Misal-i değil mi? Neyi paylaşamıyor da 20 sırf oldu bunlar? He? Halledemiyorlar. Bana para, para Bunu halledemiyorlar. <gülüyor> Bölünüyor. Biz ne halledemiyoruz? Vallahi bir miraç varsa ben nibe ettim, almıyorum. Alimlerin de bir araya gelememesinin altında yatan, herhalde ilmi anlayamadıkları. Birbirleriyle konuşamayıp da bir başkalarıyla konuşuyorlarsa onlara dertlerini anlatıp da birini anlatamıyorlarsa usura bakmayın onlara da alim denmez. Evet. Ve hadis-i şerife dastiyemizde kardeşler dikkat ederseniz ilim ve hikmeti Allah her isteyene değil ancak ne dilediğine verir. Allah kimi severse Dinde ancak onu anlayış tutuluyor. Öyleyse bizim kendimize ne yapmamız, ne düzen vermemiz gerekiyor? Allah'ın sevdiği amelleri işleyelim. Allah bizi de anlar Ve günahlarımıza tövbe edelim. Bir Rabbimize sunalım, mahre et Allah da bize ne açsın, rahmet etsin, kardeşler. Allah hikmeti dilediğine ve kime hikmet verirse de onu da birçok hayra ne yapar? Şahit eder. Ancak akıl sahipleri bunu düşünüp ibret alınlar diyor. Hangi ayet? 264. Evet. Bilmiyorum demek de ilimdir. Allah hepimize hay e hayır versin kardeşler. Tamam. Allah'la hidayetle, sıfıratla bağını toparanlar ancak akılsız, kör ve sağırdırlar. Cahil İslam İslam'da cahilliği ne yapar? Reddeder. Ve hakkı örten, görmezden gelenlerin sıfatı da ancak belanların sıfatıdır. Allah onların şerrinden bizleri uzak kılsın. Bizler kardeşimizin sohbete başlarken sorduğu gibi doğar doğmaz kulaklarına ezan okunan Güzel işim konan ve dikkat ederseniz çocuk daha dünyaya gelirken bile ilimle, irfanla doğan yani kulağına okunan ezan nedir? Onun iç kulağına giden kelimelerdir. Ve bununla eğitim bir fiil ne atmıştır? Artık başlamıştır. Ama nereye kadar? Evlenir durur, murur, geçer. Hanımı hamile kalır, Oo, ne kadar güzel. Kadın her istediğini aldırır. Ama yani aşeriyor diyorlar ya, karpuzun olmadığı mevsimde karpuz getirttirirler. Eriğin olmadığı şeyde eriyi getirttirirler sana, Ancak kadın hamile kaldığında, ilk çocuğunda, her o kadar değil. İlk çocuğunda o kıymeti yaptı, yaptı. Bakın şimdi değerlere bakın. Şey Sonra işte çocuk, işte şöyleydi, böyleydi derken doğdu. Aha bana benziyor, aha sana benziyor. İşte A dedi, B dedi, aha emekledi, yürüdü, sokak abi çıksın çocuk tamam. Sokak çocuğu desen ana baba kızar. E çocuğun büyümesi aynı sokak çocuğu büyümesi değil. Aynı iyiliği, alakayı, tevhidi öğretiyor mu? Onu sevdiğin gibi, merhamet ettiğin gibi Allah'ın dinini verebiliyor musun? Doğar da olmaz, kulağına ezan okumayı bildiğin gibi ezanı ona talip ettirebiliyormuş musun? 7 yaşına geldiğinde namazı emrediyor musun? 10 yaşına geldiğinde kımnüyüzü dövebiliyor musun? Bunlara çok çok ne yapmamız? etmemiz gerekir. Gözümüzden kaçırdığımız değerler. Yani birisi ilmi gizledi diye Kemetti diye, dünyalık bir şeyle değiştirdi diye sıçkıyı bastı yedir. Kendi kendimizde de bunu ne yapalım? Arayalım. Ve dikkat ederseniz çocuğa ilk öğretilen şey imandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğunuza ilk öğreteceğimiz kelime La İlahe İllallah olsun Ne demek La İlahe İllallah? <gülüyor> tabii manasını demiyorum tevhid kelimesini çocuk bilmeden bile ne yapsın? Perennin yapsın. Önce tekrarlama yoluna gitsin diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir grup genç gidiyor ve bir diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittik. Ondan önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik ve Kur'an vasıtasıyla diyor imanı. İlim meclislerinde öğrenilecek önce neymiş? İmam. Ve buna çok çok ne yapılacak? Ağırlık verilecek kardeşlerim. Eğitimin amacı fıtrata ters düşmeden Rabb'in öğretileri doğrultusunda Allah'ı ve insanın kendini tanıması dünya ve ahirette faydalanacağı ilimleri öğrenme ve yaratıcıya kulluk yapmayı ne yapacak? Kişi öğrenecek. Şurada bir misal vereyim de sohbeti mevkalayayım e, Haftaya ayetleri az bir paha karşılığında bir satma ayetlerinin üzerinde duracağım insallah. <gülüyor> Öbür hafta olur inşallah. <gülüyor> Senin de isteyelim olmaz mı? Karsamda <gülüyor> işkisare var bakarsan da da istiyelim. tamam Bizler dünyaya ne için geldik kardeşler kulluk için ücret almak için mi bir ücret karşılığında mı biz kulluk yapıyoruz ha? sadece Allah'ın rızasını yerine getirme o bizi ne için yaratmış kulluk için her sözde her işte her amelde ancak onu razı etmek için yaratılan insanlar Öyleyse yaratılan bizlerin bunun dışında bir gayesi, bir amacı, bir şeyine atmamalı olmamalı. <gülüyor> Amel edecek karşılığın ücretini, olmamalı. Kimse de ne bir tatil, ne bir başka bir şey, ne bir üjetne atmayacak istemeyecek. Böyle olursa insanların arasında bir ihtilaf, bir şey olur mu? Mümkün değil. Bir köle düşünün. Köle efendisinden bir şey talep edebilir miyim? Bizler mi miyi talep ediyoruz? biz de Allah'ın kölesi değil miyiz arkadaşlar? Bir olanın kölesi olamazsanız birçok şey bilgi evet. ama evet. Allah öğrendiğimiz değerlerle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Evet. Allah hakkı anlamayı ve hakkı hayata geçirmeyi nasip etsin. Evet. Rabbim <gülüyor> bizleri bir an olsun nefsine bırakmasın. Evet. Ee, unutmayalım. Daha önce hahamlar, rahipler gerçekten Hatta hizmet eden insanlardı ve Allah onlardan razı olmuştu. Yeryüzünü onlara emin kılmıştı. Onlarsa dinlerini gizlediler, kepmettiler, az bir değere pahaya sattılar dünyaya meyrettiler ve insanların mallarını haksız yere yemeye başladılar, bozuldular. Hem dinlerini bozdular, hem insanların dinlerini bozdular ve bugün karşımızda kafir bir topluluk ne yaptı? Oluştu. O gün kendilerinin kafir olmasıyla bunu atmadı, kalmadı. Bugüne kadar da gelmelerine sebep oldu. Biraz daha açayım bunu. Dün bir bidat çıkaran birisi o çıkardığı bidat kendine hasma atmıyor. Kalmıyor. Bugün Allah'ın dininden bir şey anlattığında muhakkak o adamın çıkardığı bir bidattan karşı karşıyasın. Adam bidatı doğru diyor ki karşıma getiriyor. Sen doğruyu adamı anlatma, aynı köre renk anlatmaya veya ataların dediği gibi deveyi pek görmediğimiz için değil, deveyi kendi katlatmaya ne yapıyor? Benzeyen, işe dönüyor. Allah hakkı hattır hak bilip yaşamayı batılı, batıl dilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Aneke Allahümme ve bu hamdiki işveden la ilahe illa ente estağfuriki ve tebli. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. Amin.